Aleykümu rahmetullah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve'auzu min ve min Men Ve men Ve illallah la وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَيَا عِبَادَ اللّٰهُ اِتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ قال الله تعالى عز وجل فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ اَوْزُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ الله الرحمن الرَّحِيمِ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابُ اَفَلَا <تَعْقِلُوا> Bakara Suresi 44. Ayet-i Kerimesinde Cenab-ı Hak Siz iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Bir de kitap okuyorsunuz. Hiç mi aklınızı kullanmıyorsunuz? Buyur. kitap okuduğu, kitapla bağlantısı olduğu, dolayısıyla cahillerden olmadığı, davetçi rolünü az veya çok üstlendiği halde başkalarına iyiliği emredip kendisini unutan, kendisine iyiliği emretmeyen kimsenin bu davranışı akıllı bir davranış değil. Dolayısıyla, aklınızı hiç mi kullanmıyorsunuz diye Allah'ın bizi, aklımızı kullanmaya davet ettiği, akıllıca davranış olarak başkalarına anlattığımız iyiliği, kendimizin de yaşamamız icap ettiğini tekrar değerlendirmek zorundayız. Burada yasaklanan şey, kendimizin yapmadığı iyiliği başkalarına emretmek değildir. Tekrar edeyim, yasaklanan şey yapmadığımız iyilikleri başkalarına emretmek değildir. Tam tersi, başkalarına tavsiye ettiğimiz, emrettiğimiz şeyi kendimizin yapmamasıdır yasaklanan. Akıllılık, e, e, akıl harici olmak bununla bağlantılı olarak vurgulanır. Yani madem başkalarına iyiliği tavsiye ediyoruz, o yaptığımız tavsiyeye kendimizin uymaması, kendimizin o iyiliği önemsiz görmesi, kendimizi ondan mahrum etmemiz akıl kârı değildir. Başkalarının iyiliğini düşünmek tamam ama Aynı iyiliği kendimize istememek akılla bağdaşmaz. Akıl iyiliğin önce kendimiz tarafından yapılmasını öne çıkartır. Her insana Allah kendisini sevme, kendisini öne çıkartma gibi bir psikoloji ile yaratmıştır. Öyle olmasaydı, kendimize bakmaz, kendimizi korumaz, kendimizi tehlikelerden uzaklaştırmaz, kendimizi hayır yoluyla, yönüyle, başkalarıyla yarıştırmaz, kendimizin cennete gitmesini, hayırlı bir insan olmamızı önemsemezdik. Kendimizi düşünmenin, kendimizi tercih etmenin aşırılığı vardır, yanlış olan tarafı vardır bencillik, egoizm dediğimiz başkalarının haklarına tecavüz ederek e, her konuda kendimizin öne geçmesini istemek bu noktada hak ve haksızlığı önemsememek gibi durumlar vardır. Bir de tasavvufun da öne çıkarttığı şekilde kendimizle mücadele etmek nefsimizi tümüyle yenmeye kalkmak e, kendimizin haklarını hukukunu geri plana atmak gibi kendimize yazık edecek kendimize, nefsimize zulmedecek e, aşırılıklar ve yanlışlıklar vardır. O yüzden e, kendimize karşı da hakkımız e, söz konusudur. Kendimize de zulmetmeye e, hakkımızın olmadığını bilmemiz gerekir. Adalet önce kendimize de e, yönelik söz konusudur. İşte başkalarının cennetini istediğimiz kadar kendimizin de Allah'ın razı olacağı bir kul olmasını istemek görevimizdir. Yapmak zorunda olduğumuz husustur. Bu konudaki ayet ve hadislerin lafızları maruf ve münkeri iyi tanıyıp bunların her birisinin gerektirdiği görevleri yerine getirmenin vacip olduğunu bilen kimsenin bildiğinin ve emrettiğinin aksine davranışından dolayı bunları bilmeyen kimseye göre cezasının daha ağır olduğunu gösterir çünkü o bu şekilde Allah'ın yasaklarını küçümsüyor hükümlerini hafife alıyor gibidir kötülük yaparken iyiliği tavsiye etmek elbette yasak değildir ama örnek olmamak insanın kendine yazık etmesi, yanlış yapmasıdır. Cuma suresinde kendilerine Tevrat yüklenildiği halde onu taşımayan insanların durumu kitap yüklü eşeklere benzetilir. Eşek sırtında taşıdığı kitaplardan yararlanmaz. Onu yaşama veya uygulama gibi bir durumu olmaz. O eşektir. Eşek olarak bir suç işlemiş değildir. Hiç olmazsa kitapları bir başkasının hizmetine yönelik taşıyordur. Ama insan eşekten farklıdır. Eşekleşmek onun için ciddi manada bir problemdir, suçtur, hakarettir. Ama Allah öyle diyorsa hakaret anlamından öte bir hakikati çarpıcı şekilde, etkileyici şekilde vurguluyor demektir. Yani eşeğe ne yönüyle benzemiş oluyoruz? Eşek sırtında kitabı taşıyor ama ondan kendisi yararlanmıyor. İnsan da zihninde, hafızasında, belleğinde e, kitabı veya kitapla ilgili hükümleri, bilgileri taşıdığı halde onu yerine getirmiyorsa, onu yaşamıyorsa, aynen eşeğin yaptığı gibi sadece kitapları, bilgileri taşıyor demek. Eşek için bu suç değil ama insan için bir suçtur. Evet. İnsanın eşekleşmesi, hayvanlaşması, taşıdığı yükün farkına varmaması ile alakalıdır. Zaten zalim ve cahil olmak da taşıdığı emaneti idrak etmeyip onu o emanete ihanet etmesiyle o emaneti yerine getirmemesiyle alakalı. Malum insana tevhidi hakikatler İslam'ın hakim olması emanet olarak verildi. Zalim ve cahil olan insan bunu yüklendi ama yerine getirmedi. İşte zalim ve cahil olmak emanetin hakkını yerine getirmemek Kur'an tabiriyle eşeklik yapmaktır. Bize insan olmak yakışır. Taşıdığımız yükün farkına varmak yakışır. Ne gibi bir emanete sahip olduğumuzu nasıl bir kitabı yüklendiğimizi nasıl bir emanete sahip olmak zorunda olduğumuzu idrak etmek gerekir. Yoksa İslam'ı bilip, tanıyıp I, onu başkalarına da yer yer anlattığı halde i, yaşamayan insan Kur'an tabiriyle eşeklikten kurtulmuş olmaz. Evet, din sıcak bir ruh ve müdafaa edilen bir itikat olmaktan çıkarılmalı, sanat ve ticaret haline getiren i, bazı insanların yaptığı bir afet olmaktan uzaklaştırılmalıdır. I, kimi insanlar Sanki inanmıyorlar gibi sadece aracılık yaparlar, dilleriyle hakikatleri söyledikleri halde hayatlarına geçirmezler. Allah bizi onlardan eylemesin. İyiliğe davet edip de iyilikten kaçınmak, iyilik yolunda olanlara karşı çıkmak sadece dava adamlarında değil, bizzat davanın kendisinde de şüphe uyandırır. Zaten kamuoyunu kafasını karıştıran ve insanların kalplerini şüpheye düşüren de budur. Zira halk bir kimseden güzel söz işitir de, çirkin davranışlara şahit olursa, söz ile iş arasındaki bu ayrılıktan mümkün ki tereddütlere kapılır ve heyecanı kaybolur, yer yer şüphelere düşer. Söz ne kadar heyecanlı, ne kadar cazip, ne kadar edebi olursa olsun, iman eden bir kalpten gelmediği müddetçe onu ruhla, gönülle destekleyen bir arka planı olmadığı müddetçe ruhlara hitap etmez, sönüklükten kurtulmaz. Kalpten çıkan söz ancak kalplere sirayet eder. Ağızdan çıkan söz en fazla karşımızdakinin kulağında kaybolur gider. Bir insan ağzından çıkan sözün canlı bir örneğini yaşamadığı müddetçe söylediğinin hakiki temsilcisi sayılmaz. Bu kimseye itimat eden de yeterince bulunmaz. Bu hallerden kurtulup içiyle dışı bir olduğu takdirde ancak o zaman sözler parlak, kelimeler cazip olmasa da muhatapların imanı ve güveni temin edilebilir. Zira o zaman kelimeler kuvvetini ee, sözün üslubundan değil, bizzat hakikatlerden alır. Sözün güzelliği parlaklığında değil, samimiyetindedir, ihlasındadır, sadakatindedir. Evet, iyiliği emrettiği halde kendini unutan insan, Kur'an'a göre akıllı kabul edilmez ve akıllı olmaya davet edilir. İyilik iyiliktir ama elbette insanlara iyiliği emretmek, iyi olduğu halde, bir görev olduğu halde bunu yaparken kendini unutmak, işte budalalık buradadır. Ayette yasaklanan da budur demiştik. Halkı aydınlatmak için doğru söyleyenler, kendi söylediklerine ters davrandıkları için, hadislerde belirtilen azaba çarptırılacaksa, bir de insanları saptıran, e, doğruyu da söylemeyen insanların durumu ne olur? Yani hakkı anlattığı halde kendisi yaşamayan kimseler efendim bağırsakları etrafında dönecek şekilde e, halkın bile e, tuhafına gidecek azaplar görürken e, kendisi bir tarafa hakkı da anlatmayan batılı anlatan insanların çekeceği azabı bir düşünmek gerekir hakkı gizleyen, ketmeden kimselerin Allah'ın lanetine muhatap olduklarını Bakara suresinden öğreniyoruz. Dolayısıyla hakkı hiç anlatmayan ya da hakla batılı karışık olarak anlatan kimselerin Yahudilerin yolundan gittiği ve dini de Yahudileşme gibi tahrif etmeye kalktıklarını Kur'an'dan rahatlıkla öğrenmiş oluyoruz. İnsanın kendisine iyiliği, başkasına iyilik yapmasından daha evladır. Bunun böyle olduğu akli ve nakli delilleriyle bilinir. Başkasına nasihat edip kendisi nasihat almayan kimse, sanki aklın kabul edemeyeceği aykırı bir işte bulunmuş olur. İnsanlara nasihat edip ilmini gösteren, sonra da kendisi yapmayan kimsenin nasihati, insanların günaha rağbet etmelerine sebep olabilir. Onun bu günahı işlemesi böylece insanları dini konularda aldırmazlığa götürür ve günah işlemek konusunda onlara cesaret verir. İyiliği emredip kendisi günah işlemeye cesaret veren bir fiil işlediği zaman sanki o iki zıt şeyi birleştirmiş olur ki bu da akıl sahibi olanlara yakışan bir iş değildir. Evet, iyiliği emreden kimsenin nasihatinin kalplere tesirli olmasına gayret etmesi gerekir. Günah, kalpleri günah işleyenin sözünü kabulden uzaklaştırır. Hz. Ali şöyle der, belimi iki kişi kırar, şerefinin zedelenmesine aldırmayan alim ve zahit olmaya çalışan cahil der. Kendisi hasta olan bir doktor, aynı hastalıkla ilgili başkasını tedavi etmeye kalkmasına halk atasözü halinde bir söz söyler. Kelin merhemi olsa, önce başına çalar diye. O yüzden önce kendini tedavi etmesi gerekir, doktorun başkasını tedavi etme konusundan önce. Kelin diğer kellere tavsiye ettiği merhem faydalı olsaydı herhalde kendi başına sürerdi diye düşünür diğer insanlar. Tabii tavsiye ettiğimiz hak dava için bu çeşit söyler, sözler buna fırsat verenlerin e, vabali olacağını gündeme getirir. O yüzden hani yarım doktor candan eder, yarım hoca dinden eder. Sözü meşhurdur. Hocanın dediğini yap gittiği yoldan gitme diye insanlar birbirlerine hocaların söyledikleriyle uyuşan örnek hayatlarının olmadığını ifade ediyorsa ve bu söz bizim içinde söyleniliyorsa, vah bizim halimize deriz. Halkın tümüyle yanıldığını ve bu sözlerle kasıtlı olduğunu iddia etmek İslam'a sadece sözle davet edenleri temize çıkartmak e, keşke doğru olsaydı. Hani ele verir talkını kendi yutar salkımı ya da ele verir öğüdü kendi keser söyüdü gibi deyimler işte bu tür davranışlara duyulan bir tepkinin neticesidir. Bu konuda cevaplandırılması gereken bir soru ortaya çıkar. Davetin muvaffakiyeti için davetçinin her yönüyle İslami bir yaşayışa sahip olması gerçekten gereklidir. Peki soru şöyle. Davetçi bütün bu hususlarda İslami bir anlayış ve yaşayışa sahip olup kendini tümüyle olgunlaştırıncaya kadar bekleyecek ve tebliğ, tebliğden uzak mı kalacaktır? Diyebiliriz ki şayet bu şartı kaçırılmaz görür ve her insanın e, önce dini her şeyiyle kendisinin yaşamasını mecbur addedersek, tümüyle kendi yaşamadığı hususları başkalarına anlatmasını yasaklarsak, o zaman İslam topluluklarında hiçbir davetçi bulamayız. Herkes iyiliği, emir, kötülüğü yasaklamaktan vazgeçerek önce kendini yetiştirmeye kalkar, başkalarına davet ve tebliğ ulaştırmaz. İslam ve ihsanda kemal bulmak için herkes kabuğuna çekilir, kendi nefsiyle uğraşır. İşte tasavvufun cihadı terk edip, ilmi terk edip, kendi nefsiyle mücadele etmesini böyle bir neticeyi doğurur. Olgunluğun nihayeti olmadığı için ömür boyu insan davete hazırlanır, nefsiyle mücadele eder ama bunu bir türlü bitiremez. Bir insanın alim bile olsa tüm maruf ve iyilik sıfatına sahip olan her şeyi yerine getirmesi ve bu konuda örneklik yapabilmesi çok mu çok zordur? Hele bugünkü şartlarda Hani hatasız kul olmaz e, anlayışından da yola çıkarak bunu beklemek biraz olmayacak şeyin olmasını istemek gibidir. O yüzden şeytanın sağdan yaklaşıp sen kendini tümüyle düzeltmeden e, başkasına iyiliği emredemezsin diye vesvese vermesine müsaadede etmemeliyiz. Bir taraftan kendimize nasihat etmeli diğer taraftan da başkalarına iyiliği emretmeliyiz. Başkalarına iyiliği emrederken, kendimizi de bir başkası gibi muhatap kabul etmek ve kendimize de o iyiliği emretmek yapılması gereken husus odur. Mükellef olan insan, iki şeyle emredilmiştir. Birisi, masiyetleri, günahları terk etmek. İkincisi, başkalarını günahtan alıkoymaya çalışmak. Bu iki görevden birini yapmamak, diğerini de yapmamayı gerektirmez hani meşhur bir ifade vardır مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ bir şey mükemmel olarak yerine getirilemiyorsa bir kısmı olsun terk edilmez bildiğiyle amel etmeyenler sayfaları ilimle dolu defter veya kitap gibidir başkasına karı olsa da kendisi ondan yararlanamaz defter ve kitap gibi bileği taşı gibidir bıçağı biler fakat kendisi kesmez. İğne gibidir, başkalarını giydirir ama kendisi çıplaktır. Lamba fitili gibidir, başkasına ışık verir. Fakat kendisi yanmaktan kurtulamaz. O yüzden yaptığımız nasihati kendimizi unutmadan yerine getirmemiz, yaşadığımız hakikatleri anlatınca daha fazla etkili olacağımızı unutmamamız icap ediyor. Amel söze uymalı, söz amele. İnsanın çifte standartlı olmaması, içi başka, dışı başka olan münafıklara benzememesi için sözüyle özü, özüyle sözü birbirini desteklemesi icap eder. İslam'a davet eden kişi, her çeşit davranışının sözlerine uymamasından şiddetle sakınmalıdır sözüyle özü, mesajıyla yaşayışı aynı aynı doğrultuda olan iki dille insana tebliğ etmiş olur. Biri beden dili, biri ağzındaki dil. Hem kulak hem göz etkilenir. Mesaj donuk ve soyut olmaktan ölü olmaktan kurtulur, canlanır. Canlanır ve canlandırır. Bu tavır hem ihlasın meyvesi olduğundan Allah katında da bir ecir getirir, bereketini dünyada neticeleriyle gösterir ve o oranda da ilahi mükafata erer. İnsan karakteri ilmiyle amel etmeyen ve sözü fiiline uymayan kimselerin sözünden faydalanmamak eğilimindedir. Davetçilerin kendi nefislerine karşı sorumlulukları toplum karşısındaki sorumluluklarından daha büyüktür. Onların kendi görevleri konusundaki eksiklikleri de, toplumun onlar üzerindeki hakları konusundaki eksiklerden daha tehlikelidir. Evet. Sevgili kardeşler, Allah Resulü'nün bu konuda bir sürü uyarıları, Kur'an ayetlerinin bu konuda bir sürü hatırlatmaları söz konusudur. Beden dilinin ağız dilinden çok daha etkili ve faydalı olduğunu unutmamalıyız. Bir hatip ne kadar güzel konuşursa konuşsun, en fazla yüzde otuz beş etki eder muhataplarına karşı. Ama beden dili, hal dili, örneklik yüzde altmış beşe kadar insanı etkiler. İnsan daha fazla e, halden, davranıştan, e, güzel örneklerden etkilenir. O yüzden Kur'an-ı Kerim Allah Rasulü'nün sözlerinde sizin için e, takip edilecek örnekler vardır demez. Ya ne der? Rasulullah'ın davranışlarında yani bizim anladığımız, ifade ettiğimiz şekilde sünnetlerinde bizim için örnekler vardır. Rasulün sözlerinden öte yaşayışı, davranışı, uygulayışı, sünneti bizim için kurtuluş yoludur örnekliktir. Takip etmemiz gereken ölçüdür. İslamın iki ana delili Kur'an ve Hadis değildir. Kur'an ve Sünnettir. Sünnet uygulama demektir. Hal deliyle, beden deliyle Kur'anın hayata getirilisidir, uygulanışıdır. Biz de o Sünneti yeniden gündemleştirmek, Kur'anı pratize etmek hayatımıza geçirerek insanlara örnek olmak, bunu da dilimizle de anlatmaya çalışmak durumunda olursak kurtuluruz. Yoksa sadece dille insanlara bir şeyler anlatmaya kalkarsak Allah bereketini de vermez, yaşamadığımız doğruların karşımızdaki insana etki etmesini de bekleyemeyiz. Evet, insanlar artık parlak laflara karnı doyduğu, her türlü e, e, duygusal veya e, politik lafları duyduğu bir konumdayız. E, yani konuşmaların yalama olduğu bir dönemi yaşıyoruz. E, kimse sözlerden gözleri yaşarmıyor. Yani anlatılan o parlak laflar, güzel üslublar e, şarkının etki ettiği kadar bile İnsanlarda etki uyandırmıyor. Bir müziğin etki ettiği kadar etki etmiyor. Ama insanlar örnek yaşayışa ihtiyaç duyuyor. Laf adamı değil, hal adamı, davranış adamına ihtiyaç duyuluyor. Öne düşecek insanlar bekliyor. Örnek olacak, önder olacak şahsiyetler bekleniyor. Allah Resulüne hiç kimse çok konuşan anlamında bir söz söyleyemediler. O çok az konuşurdu, öz konuşurdu. İhtiyaca kadar, ihtiyaca mebni olarak konuşurdu. Hutbeleri bizim sözlerimizi uzattığımız gibi uzun olmazdı. Yazıyla bir sayfadan daha uzun bir hutbe okuduğuna şahit olmayız o Rasulün. Ama ona kulak demişlerdi, çene demediler kulak dediler. Yani çok düzgün konuşmayan cahil insanları bile sonuna kadar dinlerdi o Resul. Başkasını dinleme yönüyle öne çıkardı. Kafirler böyle bir at taktılar. Kur'an da niye böyle bir at takıyorsunuz demedi ama o hayır kulağıdır dedi. Hayır kulağı. Şimdi biz bugün davetçiler olarak daha çok çeneyiz kulak olmaktan öte, boş konuşuyoruz, tartışıyoruz sözle ikna etmeye gayret ediyoruz pek de netice elde edemiyoruz. Sebep, sözümüzle özümüz tam tamına birbirleriyle uyum sağlamıyor. Yani sunduğumuz şeyi Güzel sunsak bile sunan şahsiyet olarak güzellik sergilemiyoruz. Pis bir garson yemeği nasıl sunarsa e, ahlakı güzel olmayan bir kimsenin e, İslami hakikatleri başkalarına ulaştırması da benzer durum arz eder. Öyleyse yemeğin kaliteli olması kadar sunan insanların da kibar ve nazik olması o yemeğin kalitesine uygun, güzel bir tarzda yemekleri sunması icap ettiği gibi bizim de e, davranışımızın, ahlakımızın ve sunma tekniklerimizin insanları cezbedecek şekilde olması icap eder. Buna gayret sarf edelim inşallah. Yaşarsak başkalarını da yaşatabiliriz. Yaşarsak Allah bereket verir. Zaten yaşamadığımız hakikatin çok doğru olduğunu kendimiz tam kabul etmiyoruz gibi anlaşılır. Bu anlaşılmada yanlış değildir. Rabbimiz inşallah önce özümüzü güçlendirsin, güzelleştirsin, sonra sözümüzü. Rabbimiz ibadetlerimizi, hayırlarımızı, güzel amellerimizi dergahında kabul eylesin. Ela, inna ahsen kelam ve abla nizam kelamullahi melikil azizil alam, kema kal Allah tabarike wa fil kelam. Ve ıda kurg al-Kur'an, feslemi ulah ve anctulalikin turhamun. Awwadillahi min al-shaytanir rajeem. Bismillahi l rahim Inna dina